Arkadaşlar, e, hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah e, görüntüde ve seste problem yok. Teşekkürler Dilay. Sağ olun. Hmm. Bu arada Murat için yine benim ekranı paylaşmam gerekecek galiba. Çünkü bu metin yine düzgün değil. Murat beni duyuyor musun? Diğer arkadaşlar da duyuyorlar mı? Eda, Elif, Fatma, Zehra duyuyor musunuz arkadaşlar? Tamam. İyi arkadaşlar duyuyorlar. İnşallah Murat da duyuyor beni. Tamam. Ee, Murat e, İnşallah dediğim gibi beni duyuyor. Duyar da şu e, metni değiştirir. Çünkü burada yazılar e, iç içe girmiş, karışmış birbirine benim masa üstünde düzgün hali var. Oradan takip ederiz. Ama Murat'a nasıl sesimizi duyuracağız? Aynı anda birkaç dersi takip ettikleri için arkadaşlar bazen duyamayabiliyorlar. Ekrana yazın diyor Zeynep. Yazalım bakalım Zeynep. Hadi sen hatırın için yazalım. maden Bu arada biz e, isterseniz Satif'ten başlayalım. Dilay e, formasyondan haber <gülüyor> haberler geliyor geliyor merak etmeyin size yakında e, haber vereceğiz. Hatta bugün örgün öğretimle toplantı yaptık. Onlara bazı bilgiler verdik. Size de inşallah e, yarın zaten şey Cuma günü inşallah sizinle paylaşacağım bilgiler oldu mu Bilay? Korkma inşallah öyle bir şey olmaz. E, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Salihat Çolak başka üniversiteye yerleştin mi? İnşallah inşallah bizim fakültemizde de yerleşirsiniz ee, dediğim gibi onunla ilgili geniş bilgi yarın size e, sunmayı düşünüyorum ee, o yüzden bir ya, şey yarın dediğim ya cuma günkü dersimizde inşallah size o konuda geniş bilgi vermeyi düşünüyorum zaten e, e, formasyonla ilgili e, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinin yani Hay' teklifleri yarın görüşülecek senatoda orada kabul edildikten sonra hemen bildirilecek. Şimdi onu yarın, yarınki toplantıyı beklememiz lazım bizden. İnşallah ondan sonra size açıklama yapacağız ve ümit ederim ki hiçbir arkadaşımız sıkıntıya düşmeden herkes formasyon imtanından yararlanır. Onu ümit ediyoruz. İnşallah öyle haberler size vermeye çalışacağız. Bakalım yarını beklememiz lazım. Ama. Peki Murat yine e, duyamadı herhalde. E, biz başlayalım. Murat yazımızı görünce e, herhalde e, bize yardımcı olur. Ya da biz ekranın paylaşım nereden yapabiliriz? Bir yerde var mı? Bizim yapabileceğimiz bir ekran paylaşımı tam ekran diyor. Paylaşımı durdur diyor. E, çiz diyor. Bir yerde bir ekran paylaşımı sanki yatay genişlik falan nerede var. Sanki bir yerde bir ekran paylaşımı olması lazım ama yok maalesef. Göremiyorum. Neyse. Murat, bir daha sesleniyoruz. Lütfen bizi duy ve su sorunu çözelim. Bugün yine gene biz başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Me'ariç, Me'ariç suresi Mekkiyetun, Mekke'de nazir olmuş bir e, suredir. E, Me'ariç. Suresi arkadaşlar Mekke'de erken dönemde nazil olmuş surelerden biridir. Sureyi okuyunca zaten bunu anlayacağız. Müşriklere tehditlerin olduğu bir sure ve itikat konusunun iman konusunun öne çıkarıldığı bir sure. Sure'nin tamamını okuduğumuzda diğer Erken dönem Mekki sureler gibi bunun da bilhassa bu tür konular üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, besmelemizi çektik. Şimdi ayeti, e, sureyi ayetle, ilk ayetle birlikte işlemeye çalışalım arkadaşlar. E, önce müfessimiz Tamam Murat. Peki e, zaten telefonu açmadım o yüzden. Tamam Murat. Telefonu duydum. E, şimdi Murat e, paylaşım yapmamız lazım. Dünkü gibi. Bu kenarlarda ben öyle bir şey göremedim. Paylaşım yapabileceğimiz bir yer. Sen bize bir yardımcı ol. Dünkü gibi gene ekran paylaşım yapalım. Ben e, masa üstündekini çıkarayım. Oradan takip ederim. Tamam. Ee, Tesir metinleri hmm, nasıl, Bir dakika pencereler tamam. Evet. Tesir metinleri D diyelim. Paylaş diyelim. Ee, niye çıkmadı? Ee, olmadı e, Murat. paylaşımı yapamadık. Murat paylaşımı durdur dedik. Şimdi e, bizim Dördüncü haftayı yazmamız lazım bizim dördüncü hafta Evet ekranı paylaş diyelim e, pencereler e, Tamam şimdi e, ders notları tamam şuna o zaman tıklayalım Peki paylaş diyelim Tamam şimdi çıktı dördüncü hafta Evet. Şimdi metnimiz çıktı ama ben kayboldum. Tamam. Şimdi ben de görünmeye başladım. Şunu küçültelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, herkes görebiliyor mu? Tamam. yaptım Murat. Herhalde oldu şimdi değil mi? E, arkadaşlar betni görmüyor musunuz? Murat nerede hata yaptık? E, dün de böyle yapmıştık. Faruk. telefonu versin o bir arıyım seni. Yani normalde olması lazım değil mi Murat? Dünkü gibi yaptık, açıldı. Şu an ben paylaşmış vaziyetteyim. E zaten Murat beni duyuyor şu an. Bir daha yapalım mı Murat? İstersen bir daha dönelim. Bir kapatalım şu şeyi. Neyse o zaman ben okuyayım siz dinleyin arkadaşlar isterseniz ne dersiniz fazla zaman kaybetmeyelim. Paylaşımı neden durduracağım Murat? Ee... Paylaşımı durdur diye bir... Tamam paylaşımı durdurdum. Tamam. Durdurdum Murat. Ekranı paylaşlayayım mı? İkleme ilerliyor tamam. Bekliyoruz. Tamam ama e, bunu nasıl biraz tamam. Tamam. Şimdi güzel oldu. Tamam Murat. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hepiniz görüyor musunuz şimdi? Tamam. Peki. Arkadaşlar da görüyorlar. O zaman sorun çözüldü. Buradan takip ederim arkadaşlar. Peki. Önce müfessirimiz arkadaşlar bu ifadenin okuyuşuyla kıraat ile ilgili bazı bilgiler verecek. Mesela diyor ki: e ehlul medineti ve'ş-şami Sale". Medine ve Şam alimleri bu iki okula, bu iki ekole mensup kıraat alimleri "saale" kelimesini "sale" diye okumuşlardır. Bi gayri hemzin. Hemzesiz olarak yani se-e-le. Yüz yani ortada bir hemze okuyoruz biz. Hemze olmaksızın sale şeklinde okumuşlardı. Kimler? Medine ve Şam e, kıraat alimleri. Fakara el Bil bilhemzi. Geriye kalan alimler ise hemzeli okumuşlardır. Yani se diye okumuşlardır. Şöyle bir soru sorsam arkadaşlarıma. Bu vak Vakara'l-Erkharuna dediği e, grubun içerisinde acaba hangi e, yerler giriyor? Madem Medine ve Şam'ı ayırdık, geriye hangi bölgeler, hangi ilim merkezleri giriyor? Sayabilir misiniz? Edab, Kufe dedi. Çok güzel. Başta Kufe. Tamam. Kufe, evet. Basra, çok güzel. Suna, Basra. Zeynep, Mekke dedi. Çok güzel. Üç merkez zaten e, o dönemlerde yani Hicri bir, iki, ilk e, iki asırda, üç asırda bu dönemlerde arkadaşlar özellikle beş tane e, ilim merkezi vardır. E, bunlar e, Mekke, Medine, Basra, Kufe ve Şam. Bu bölgeler e, birer ilim merkezi ve buralardan çıkan alimler e, ilme yön veriyorlar. E, daha sonra başka bazı bölgeler çıkacak ama o dönemlerde bu bölgeler ön plandadır. O halde Medine ve Şam alimleri sale diye okumuşlar. Mekke, Basra ve Kufe alimleri ise seele diye okumuşlardı. Demek ki biz bu kelimeyi bugünkü Müslümanlar olarak biz bu kelimeyi Mekke, Kufe ve Basra ekolüne göre okuyoruz. Çünkü biz seele diye okuyoruz. E, diyor ki, peki aralarında fark var mı? Yani, se'ele ile sale diye okursak aralarında fark var mı? Diyor ki, fe men hemeze fe suali Önce kökü hakkında bize bilgi veriyor. Diyor ki, kim kelimeyi hemzeli, yani se'ele diye okursa, o zaman kelime sual kökünden gelmiş oluyor. Yani sualden gelmiş oluyor. وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِ هَمْزٍ kimde de hemzesiz olarak sale şeklinde okursa e, قِيلَ denilmiştir ki هو لُغَةٌ فِي سُعَالِ O da yine sual anlamında bir lehçedir. Lugat burada arkadaşlar lehçe anlamında. Yani kelimenin farklı okuyuşu ile ilgili. لُغَةٌ فِي سُعَالِ Yine sualden gelen, yine sual ile aynı anlama gelen fakat telaffuzunda farklılık olan bir okuyuştur. Bir lehcedir. Sale şeklindeki okuyuş. Biliyorsunuz kelimelerin okunuşunda farklılıklar hemen hemen her dilde vardır. Türkçede de vardır. Bizim işte bazı kelimelerimiz var. Değilim ki İş Anadolu'daki kardeşlerimiz kelimeyi farklı okuyabiliyorlar. Karadeniz'deki kardeşlerimiz farklı terfi edebiliyorlar. Yani az veya çok farklılık olabiliyor. Mesela Zeynep Beyza Nöryon kelimesini örnek vermiş. Evet ne demek Zeynep Beyza Nöryon? Mesela nasılsın ha? Ne peki Zeynep Hangi bölge Nöryon diyor? Yozgat. Mesela Yozgat'ta Neryon diyorlar. Peki başka bölgelerde bu kelime nasıl okunuyor? Konya'da da öyle. Niğde'de de. Bakın iç Anadolu'da Neryon. Ee, muhtemelen güneye indiğimiz zaman Antalya-Muğla bölgelerinde e, kelime biraz daha farklı okunacaktır. Belki Ege'ye gitsek, e, Karadeniz'e gitsek, Doğu'ya gitsek daha farklı okunacaktı. E, mesela ne diyorsun? Evet. Ne diyon? Ne diyon? Kastamonu'da ne diyon? Hangi anlamda Fatma ne diyon? Yani ne yapıyormusun anlamında. Ee, yani gördüğünüz gibi her dilde var yani kısaca şey söyleyelim. Mesela dün arkadaşlarınız geliyorum kelimesini örnek vermişlerdi. İşte kimi bölgelerde gelen diyor. Kimi bölgelerde farklı şekillerde kelimenin telaffuzlarının olduğunu söylemişledik arkadaşlarımız. Gerçekten de öyle. Yani her dilde var. İşte Arapçada da öyle. Ee, bazı kelimelerin anlam aynı olmak kaydıyla telaffuzunda farklılık olabiliyor. Neydirsen, ha Mesela bak bak Neydirsen Erzurum'da değil mi? Neydirsen evet. Neydiyon Kastamonu, Neydirsen Erzurum. Peki güzel örnekler verdiniz. Evet anlaşıldı mesela tam arkadaşlar. Yugalu denilmiştir ki sale yasalu demek ki kelimenin okunuşu yani sale yasalu şeklindedir. Mefalu xafe ya xafu veya mitla xafe ya xafu okuyabiliriz yani xafe ya xafu gibi. Vezin arkadaşlar sale yasalunun vezni xafe ya vezni gibidir. Demek ki kelimeyi öyle okuyacağız. Ee, yani sale yasâlu khaffefel hemzete ve cealaha elifen Yani sale yasâlu diye okuyan kişi eğer bir kişi bu ifadeyi bu kelimeyi sale yasâlu diye okuyorsa, peki bu ne yapıyor? Bu khaffefel hemzete hemzeyi kolaylaştırıyor ve cealaha elifen ve onu elife çeviriyor. Şimdi gerçekten de sel -e dediğimiz zaman biraz hani sel, -e, e biraz o da biraz sıkıntı veriyor yani. biraz zorluyorsunuz kendinizi e sesini çıkarmak için e, bu dolayısıyla biraz zorluk e, ifade ediyor. Hafte demekse demek ise bunu kolaylaştırmak anlamına geliyor. Siz bu sefer hemzeyi okumuyorsunuz, Hemze sesini vermiyorsunuz ama hemzeyi elife çeviriyorsunuz. Sâle diyorsunuz. Aynı anlamda olmak üzere ama kelimeyi daha kolaylaştırmış oluyorsunuz. Yani telaffuzda sale ve se'ele hangisi demek daha kolaydır? Tabii ki sâle daha kolaydır. Se'ele daha zordur. İşte diyor ki müfessirimiz yani bu niye sale okunmuş? Biraz kelime da, yani se'ele biraz ağır geldiği için e, bazı insanlar kelimeyi kolaylaştırmışlar. Sâle'ye çevirmişler. Bizim Türkçemize de işte bak biraz evvel zaten örneklerini verdiniz. Ee, uzun kelimeleri biz böyle bazen e, dile daha kolay olsun diye kısaltıyoruz. Ee, mesela ne yapıyorsun yerine ne yapıyorsun gibi. Böyle çevirebiliyoruz. Dile daha kolay. Geliyorum. Evet Dila'yım Ercan geliyorum, geliyorum yerine geliyorum demek gibi. Yani daha kolay geliyor dile. O yüzden böyle bazen. E, isimlerde bile biz bazen bunları yapıyoruz değil mi? Mesela böyle hani isimlerimizi e, tamamını söylemiyoruz da ilk e, hecesini söylüyoruz veya kendimize göre biraz işte e, değiştirir. Mesela Fatma yerine Fatoş demek gibi öyle biliyorsunuz. E, isimlerde bile bazen dile kolay gelsin diye değişiklik yapıyoruz. Arapçada da bunlar var. Başka bir Görüşe göre ise arkadaşlar bu kelime seilden dir. Seil. E, peki e, seil e, o zaman sail olur değil mi? Oradan geliyor. Peki yani sail. Peki va sailu sail o zaman nedir? Seilden gelen sail peki ne oluyor? Büyük müfessirimiz sail vadin min audiyeti cehenneme. Ne diyelim bunu arkadaşlar? Ne demek va din min audiyeti cehenneme? Zahil neymiş arkadaşlar? Neymiş? Anlayabilen oldu mu? Aa, Mehmet hemen cehennemde bir vadi dedi. Evet vadi aynı kelime. bize Bak vadi, vadin bir vadidir. Nerede? Min ev, evdiye ne oluyor peki? Evdiye ne olsun arkadaşlar? Evdiye nedir Mehmet? vadilerden dudu çok güzel evet vadinin çoğulu vadinin çoğulu evdiye. harika yani cehennemdeki vadilerden bir vadinin adıdır öyle diyeyim, değil mi demek sahil cehennemdeki vadilerden bir vadinin adıdır Yuruva zalika an Abdurrahman ibn Zeyd ibn Aslam bu arkadaşlar bu görüş e, kimden rivayet edilmiş Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den rivayet edilmiş. Peki burada 2-3 tane farklı e, görüş gördük. Se'ele ile ilgili, se'ele ile ilgili. E, hangisi doğru? Müfessirimiz diyor ki, ''Vel evvelü asahhu'' Birinci görüş daha doğrudur. Yani demek ki birinci görüş hangisi oluyor arkadaşlar? Birinci görüş hangisi oldu? E, sale, Değil mi? Sâle mi? Sale mi? E, sanki e, Sale herhalde. Gerçi müfessirimiz de Sâle diye e, okumuştur. Yani sanki Sâle acaba kastetti? Herhalde Sâle'yi kastetmiş olması lazım. E, çünkü tefsirimizin müfessiri Beğavi arkadaşlar e, e, e, Şafii mezhebine mensuptur. E, ve bunlar sale diye okuyorlar. Dolayısıyla onu kastetmiş olabilir sanki ya da sale de demiş olabilir. Sale'de fark etme sonuçta müfessirimiz diyor ki birinci görüş yukarıda verdiğim birinci görüş doğrudur. bir kere Seyli hiç tasvip etmedi müfessirimiz. Vaktalafu fi'l ba'i fi kavlihi bi'azab. Evet, İstanbul Türkçesi gibi diyor Zeynep. Doğrusu en doğru Türkçe İstanbul Türkçesi değil mi? Bu da bizim dilimizle ilgili olarak ortaya koyduğumuz bir ilke. Biz deriz ki en doğru Türkçe İstanbul Türkçesidir. Ee, evet. Peki. Şimdi arkadaşlar se'ele sâilun veya yesâle sâilun bi'azâbin değil mi? Bi'azâbin vâki'in Peki oradaki bi' yani azap kelimesinin başındaki bi' Ne anlama geliyor? Hangi anlama geliyor? Bu konuda diyor, alimler arasında bir ihtilaf söz konusudur. Alimler ihtilaf ettiler. Fil bâ'i fi qavlihi bi'azâdin. Bi'azâdin başındaki be Harfinin mahiyeti anlamında, fonksiyonu anlamında ne işe yarıyor? Neden oradadır? Hangi anlamdadır? Bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Qîle, bir görüşe göre, siye, bime'ne an. Buradaki be an manasındadır. Peki başka yerde buna dair bir örnek var mı? Kur'an'ın başka bir yerinde buna dair bir örnek var mı diye sorduğumuzda müfessirimiz diyor ki evet var ve bir örnek getiriyor bize. Mesela fes el bihi habiran Furkan suresinin, suresinin 59. ayetinde geçiyor. Fes el bihi habiran şeklinde bir e, ifade geçiyor bir ayetten bir parça. Peki ne demekmiş bu bu bu cümle? E fe'sal anhu habiran. Buradaki bihi anhu manasındaymış. Madem Furkan suresindeki e, ifadede bihi bihi'deki be an manasına geliyor. O zaman buradaki be'ye de an manası verebiliriz diyor müfessirimiz. O yüzden de bi azabin وَاقِعِنْ يَرْنَا عَنْ عَذَابٍ diye diyebiliriz ve böyle anlam verebiliriz. Peki وَمَعَنَا ayeti o zaman ayetin manası şöyle oluyor سَأَلَ سَائِلُونَ عَنْ yani bir kişi arkadaşlar seele peki seele ne anlama gelebilir? kaç anlamı var seelenin arkadaşlar? seelenin kaç anlamı var? Peki, e, ben hemen söyleyeyim. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Bir kere e, iki anlamını hepimiz bilmeliyiz. Biliyoruzdur. Nedir bunlar? Birincisi, normal hepimizin bildiği se'ele, yes'elu, sual, sorma, Değil mi? Se'ele an. Soru. Çok güzel. Sordu. Sual anlamı. Bu bir. Tamam, bunu biliyoruz. Bir de ikinci bir anlamı daha var. Se'elen. Mesela, mesela, çok, Esma Çoban yazdı. Evet, çok güzel. Mesela, Fem saile felatenhard, değil mi? Bunu gördük. Talep dedi, talep etmek istemek doğru hatta Arapça'da dilenciye sa'i deniliyor. Çünkü istiyoruz talep ediyor. Dolayısıyla bu da ikinci anlamı. Şimdi burada hangi anlam söz konusu? Acaba ikisi de söz konusu olabilir mi? Bir bakalım. Birinciye göre anlam verelim. Saela sailun bir kişi sordu. Neyi sordu? An azabın azabı, azabı sordu. Nasıl bir azab arkadaşlar? Vaki'in Vaki olacak olan Vaki olmakta olan daha doğrusu. Azabın vaki'in Vaki olmakta olan bir azabı sordu. Ee, peki Vaki'ine ne diyor müfessirimiz? Nazilin <gülüyor> kainin alemen yünezzelû yani, Nazilin inmekte olan, vakıf in demek Nazilin inmekte olan, kainin olmakta olan. Peki bu azap kime nazil olacak? Kim için olacak? Kim, kim, kim için bu kabul olacak? Alamen yine zedu. Artık kime iniyorsa, yani kime inmesi takdir edilmişse Allah tarafından kime inmesi takdir edilmişse bu azap ona inecek. Şimdi. Ee, ne demek? Sual nedir peki bu da? Neyi sordu? Ve, sorumuz şu. Ve limen zâlikel Mesela gelip soruyor ki bu azap kime? Kimin içindir bu azap? Ve limen zâlikel azâbu Bu azap kimin? Kime inecek? Fekalallahum Allah-u Teala e, mübinen. E, muciben, mubinen beyan ederek, muciben cevap vererek, bu soruyu sorana, yani bu azap kimin için vaki olacak diye soran kişiye Allah-u Teala cevap veriyor ki, للكافرين, kafirlere vaki olacak. Bu azap kafirler için vaki olacak. Peki, nasıl olmuş bu olay? Şimdi müfessirimiz bize anlatıyor. Diyor ki, وذلك, e, bu şöyle oldu, enne ehle mekkete Mekkeliler lama xawfhum el sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sallam. Belgezabı. Rasulullah onları azap ile korkuttuğu zaman, biliyorsunuz Mekke'de peygamberimiz sık sık kendisine inanmayanları uyarıyordu, korkutuyordu ve diyordu ki size Allah elin bir azap verecek. E, e, Tabi verecek diyor ama o azap bir anda başlarına gelmediği için. Böyle ne zaman olacak bu senin söylediğin azap, ne gün gelecek bu senin söylediğin azap diye peygamberimizi adeta alay ediyorlardı. İşte gene böyle bir şey dediği zaman peygamberimiz gelip sormuş demiş ki ya Muhammed sen böyle azap azap deyip duruyorsun. Ee, i̇şte burada mesela kâle ba'dun li bad ya yani peygamberimiz bu şekilde onları korkutunca kâle ba'dun li ba'dun birbirlerine diyorlar ki Men ehlu hada'l Ya bu Muhammed'in sözünü at, ettiği "Etti azap kime inecek? Kimdir bu azabın ehli? Kimin başına gelecek bu azap? Ve menhu var. Kimin için olacak bu azap?" E, kendi aralarında böyle alay edercesine konuşuyorlar. Selu anhu Muhammed'den. Gidin onu Muhammed'e sorun bakalım. Neymiş bu azap? Böyle hani alay edercesine e, konuşuyorlar. Ve gelip onu peygambere soruyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed sen böyle azap azap deyip duruyorsun. Söyle bakalım bu azap kime inecek? Kimin başına gelecek? işte tam onlar bu konuş, konuşmaları yapıp peygamberimize bu soruyu sorarlarken fe enzelallahu Allah inzal etti, indirdi. Neyi indirdi? Se'ele sailun bi'azabin vak'in lil kafirine. Ey kafirine. Yani o azap onların kimin içindir dedikleri, kimin başına gelecek dedikleri azap ben söyleyeyim size o kafirler içindir, kafirlerin başına gelecek. Şeklinde işte bu surenin ayetleri nazil oluyor arkadaşlar. Burada özellikle dikkatinizi e, F enzer'deki F harfine çekmek istiyorum. Daha önce söylemiş olabilirim. Bu F ee, arkadaşlar Arap e, dili bakımından fay takibiye diye isimlendirilse de çünkü e, hemen e, bu olayın arkasından onu takip eden gelmektedir. E, gramer bakımından böyle ise de bizim tefsir ilmi açısından biz bu F'ye sebebiyet bildiren F diyoruz. Yani sebebi nüzul bildiren F'dir. Diyoruz. Bu F. Yani e, o halde ee, bu olay oluyor. Yani kendi aralarında konuşuyorlar. Ee, yani alay eder gibi bu konuyu kendi aralarında e, birbirlerine anlatıp duruyorlar. Son gelip peygambere soruyorlar. Bu olay işte fe işte bunun akabinde hemen ayet nazir olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu konuşma, bu tartışma, bu dedikodu, bu alay e, alaylı tavır ee, ve bu soru arkadaşlar ne oluyor? Surenin veya ilgili ayetlerin sebebinin üzülü oluyor. Bir de fi vardır arkadaşlar. Yani Mesela nezele fi diyor bazı yerlerde görebilirsiniz. Fi, fi de bazen sebebiyet bildirebilir. Fakat fi aynı zamanda şunu bildiriyor. Yani şunları anlatıyor. Mesela şöyle bir rivayet görebilirsiniz. Ee, nezele evvelu suretil bakaratı Fil mü'minine. Yani böyle bir ibara düşünün. Nezele evvelu suratil bakaratı fil mü'minine. Yani Bakara suresinin ilk ayetleri, başındaki ilk ayetler mü'minleri anlatıyor. Yani mü'minlerden bahsediyor. Mü'minlerin özelliklerini anlatıyor. Yoksa mü'minler sebebiyle inazil olmuş değildir. Yani oradaki fi nüzul sebebi bildirmiyor. Fakat ayetin neyle alakalı olduğunu, kimlerle alakalı olduğunu, neyi anlattığını bize bildiriyor. Bu iki fe arasında ciddi bir fark var. Özellikle bir olayı anlatıp arkasından fe diye bir ifade görürseniz bilin ki o nüzul sebebi bildiriyor burada olduğu gibi. Peki bunu belirttik ee, ve azabın da kafirler için olduğunu gördük. Ee, bu kimi görüşü peki? هذا قول الحسنى bu Hasan'ın görüşüdür. Hasan ve de ve katade'nin görüşüdür. Peki, daha önce söylemiştim size bu Hasan kim? Şimdi Hasan bin demedi. Hasan bin falan, Hasan bin falan demedi. Sadece Hasan dedi. Kim bu Hasan? Bilmemiz lazımdı. Tesirde Hasan deyince aklımıza kim geleceğini söylemiştim ben size. Bir daha hatırlatalım. Kim arkadaşlar bu Hasan. Çok güzel. Esma hocalar Hasan-ı Basri dedi. Evet. Tefsirde, Hatice de cevap ver. Tefsirde arkadaşlar El Hasan diye bir isim görürseniz, e, arkasından bin diye bir şey gelmiyor. Yani mesela şu Hasan, bu Hasan diye bir şey gelmiyor. Sadece El Hasan diye geliyorsa bilin ki o Hasan'dan kasıt Hasan-ı Basri'dir. Akila başka bir görüşe göre Alba Yani bu ba an ifade etmiyor da, yani an anlamında değil de sila yani e, ile manası veriyor. E, öyle bir e, mana verdiğini söyleyenler de vardır. Peki o zaman e, ne oluyor? O zaman ayeti, o zaman ma ana ayet manası şu oluyor: Da'a da'in vesa'ala sa'ilun azaban vati'an lil kafirina. şimdi buradaki daa aslında daa dua ettiği anlamında ama hemen arkasında ala geldiği için alel kafirine o bu lil kafirindeki li ala anlamına geliyor. Da'a ala is arkadaşlar ne anlama gibi da'a ala? Daa ala hangi anlama geliyor arkadaşlar? Burada öyle anlam vereceğiz. Yani bırak. Hayır, Salih'a. Daa ala. Estağfurullah. Daa ala. Daa ala kafirine. Desek ne olur? Ne olabilir? Salih'a bırak dedi. Çok güzel. Evet, arkadaşlarımızın çoğu söyledi. Ve dua anlamına geliyor. Yani daa dua etti. Ama da'a'la olunca beddua tam tersi oluyor. Beddua anlamına geliyor. Burada da işte lil li kafirlere dua ettiğin ama beddua etti Zeynep. kafirlerimiz Allah'ım kafirleri hidayete ayırt edersen senin gibi kafirlere dua o bu beddua değil değil mi? Beddua kafirleri kahret dersen beddua oluyor. Da'a da'in ve se'ele say'ilun işte bir dua eden bir kişi ve talep eden isteyen bir kişi ne istiyor bu? Ne, ne dua ediyor diyor? ben azap istiyor. Nasıl bir azap? Vakı'an e, gelmesi beklenen, vaki olması beklenen bir azap istiyor. Kime istiyor? Lil kafirine, ey ala'l kafirine e, kafirlere istiyor. El-lâbu bimana ala. Zaten hemen söylüyor. Burada da lam diyor, ala manasındadır. Bunun net olarak anlaşılması için arkadaşlar, belki diyeceksiniz ne, ne oldu? Ben bir şey anlamadım diyeceksiniz. Şimdi şu cümleyi okuyalım. Oradan anlayacağız arkadaşlar. Diyor ki: "Wa huwa annadrubnu'l-haris." Bu dua eden kişi veya talep eden kişi, daa'en ve sa'ilesa'in yani dua eden ve talep eden, isteyen kişi kimmiş? Nadr bin el-harismiş. Ne istemiş? Ne istemiş? Ona gelecek olursak. Haythu şöyle ki: "Daa'a 'ala nafsihi." Kendine ve dua etmiş kendine beddua etti. وَسَأَلَ ve azap talebinde bulundu. فَقَالَ dedi ki, onun e, bu şekilde kendine ve kafirlere beddua etmesi ve azap istemesi aynı zamanda Enfal Suresinde de geçiyor. Orada da anlatılıyor. Ayet şimdi bu ayeti veriyor bize. Demiş ki bu kişi Allahumme, اللâhum in Kana bu bu hakın kendika Eğer Muhammed'in dedikleri sen, senin katından gelmiş hak sözler ise o zaman bizim üzerimize taş yağdır diyor. Bizim üzerimize bir azap yağdır diyor. E i̇şte arkadaşlar bu ne oluyor arkadaşlar? Bu ee, beddua oluyor. Kişinin kendisine yapmış yapmış olduğu beddua oluyor. İşte sele saylun se eğer bir ise yani bir azabın vakiindeki bir an değil de sıla manasıysa o zaman bu anlam ortaya çıkıyor. Yani bir azabı sormuyor da diyor ki Allah'ım eğer Muhammed'in dedikleri doğruysa sen bizim üzerimize azap yağdır. Yani o sıla anlamı ifade ediyor. Oradaki be arkadaşlar. Allah'ım <gülüyor> e'inkâne hâdehu vel indike. Ayet-i kerimese. İştiraqen bir felse <fenezele> bihi mâ <ma sa 'ale> ve bu kişinin e, bedduası yani istemiş olduğu azap indi. Ne zaman indi? Yevme Bedir'in Bedir savaşının olduğu günde. Fakut ile ve bu kişi öldürüldü. Savaşta öldürüldü. sabran sabır sonunda. Yani Müslümanlar Mekke'de bir sürü eziyete maruz kaldılar. Bir sürü sıkıntıya maruz kaldılar ama sabrettiler. Zaten biraz sonra ayette de Allah ona diyecek ki sabredin diyecek. Sabrettiler ama bu kişi dua etti. Hep Muhammed'e takılıp kaldı. Eğer sen dediklerin doğruysa o zaman sen Rabbin üzerinize taş yağdırsın dedi. Peki yağdı mı taş? Evet. Bu kişinin üzerine Bedir Savaşı'nda taş yağıyor. Yani Bedir Savaşı'nda bu kişi vuruluyor, öldürülüyor, katlediliyor. Arkadaşlar. Böylece belasını da buluyor. Evet. Ve hâdâ qavlû ibni Abbas'ın ve mücahidin. Bu görüş İbn Abbas'ın ve Mücahid'in görüşüdür arkadaşlar. Leise lehu. Leise lehu. Odaki hazabını arkadaşlar kime gönderelim? Bakın lütfen Arapça bir ibareyi anlamaya çalış, çalışırken veya o ibareyi tercüme edeceğiniz zaman zamirlerin nereye gittiğine çok dikkat etin arkadaşlar. Salih'e hemen cevabı yapıştırdı. Hocam azaba gidiyor dedik Çok güzel. Doğru. Leysel lehu. Zaten hemen orada da var. Eylül azabi. Azap için yoktur. Ne yoktur? Dafi'un. Ey mani'un. Yani engelleyen biri. Azap vaki olacak. Azap başlarına gelecek. Ve de bu azabın inmesine mani olacak kimse yoktur. Kimse olmayacak. Kimse o azaba mani olmayacaktır. Leysel lehu dafi'un Kimse o azaba mani olmayacaktır. Ee, hangi azaba? Minallahi. Allah'tan gelen azaba. Allah'tan gelen, gelen bu azaba kimse mani olmayacaktır. Olamayacaktır. Peki Allah'ın burada bir vasfından, bir özelliğinden bahsediliyor mu? Evet. Nasıl bir özellik o? Zilme'arici ma'aric sahibi olan Allah'tan gelen bu azaba kimse mani olamayacaktır. Peki ne demek zil ma'aric? Ne anlamı? Ma'aric sahibi ne demek? Kale İbni Abbas İbn Abbas diyor ki Ey zil semavati demek ki ma'aric İbn Abbas'a göre semavat anlamına geliyormuş. Yani semavatların, göklerin sahibi olan Allah'tan göklerin, kainatın sahibi olan Allah'tan gelen azaba hiç kimse mani olamayacaktır. Peki neden Allah semavata ma'ariç diye isim verdi? Niye sema vakı denildi de ma'ariç dedi? Semaha ma'arice. Semadaki hazamiri kim arkadaşlar? Hadi Salih onu da söyle bize. Semaha bak gene bir zamir geldi. Nereye gitsin? <gülüyor> Semmâdeki azam biz nereye gönderelim? Allah Aman sâliha. Aman sâliha. Ee, ben onu görmedim. Sen yazmadın. Ben de görmedim sen. Zeynep çok güzel. Semavata gidiyor. Evet. Yani semavatı isimlendirdi. Değil mi? Semaha, Semmessemavati Semavatı isimlendirdi. Ne diye? Ma'arice Ma'ariş diye isimlendirdi. Peki neden? lأن الملائكة çünkü melekler ta'rucu fiha. Fi aracı haza da bir gene nereye gidecek? Gene semavata girecek. Sem melekler semavata doğru yükseldikleri için urucu arkadaşlar araca arucu urucu yükselmek, yukarı doğru yükselmek. Melekler de yukarı doğru yükseldikleri için o yukarılara yani meleklerin çıkmakta olduğu yukarılara yani semavata, yani göklere me'ariç ismi verilmiştir, diyor müfessirimiz. Ve kâle Seyyid-i B'nu bu zatta diyor ki, zid-deracâti, yani zil-me'arici demek, zid-deracâti, dereceler sahibi Allah demektir. Dereceler sahibi Allah demektir. Me'ariç demiyor, derece diyor. E, Sa'id bin Cübey. Ve kala katâdetu. Peki katâde ne diyor? Diyor ki zil fevâdil ve niam". Bu da ma'adiş kelimesine fevâdil ve niam" an anlamı vermiş oluyor. Bu ne diyelim fevâdil ve niam" arkadaşlar? Fevâdil ne olsun? Fevâdil fazilet Fevail olmasın. Kefser fazilet. Fevazil. Evet. Fazilet yani niam e, ilişkisini kurarak nimetler, güzellikler, ikramlar diyen anlam veriyor. Çünkü niam var ya. Niam ni neyin çoğulu oluyordu? Nimetlerin değil mi? Dolayısıyla bunları yani ikisini bir arada düşünebiliriz. E, nimetler sahibi Üstünlükler sahibi, güzellikler sahibi, ikramlar sahibi, ihsan sahibi olan Allah diye anlam verilmiş katadete. Ve ma'aricu aynı zamanda e, ma'aric el-melaiketu melaike anlamına da geliyormuş. Demek ki başka bir görüşe göre ma'aric melaike demek aynı zamanda e, böyle bir görüşte var. Ta'rucul melaiketu işte bu melekler arkadaşlar ne yapıyorlar? Uruc diyorlar. Yani yükseliyorlar. Yukarı doğru yükseliyorlar. Şimdi gene müfessirimiz bize okumayla ilgili bir bilgi veriyor ki "Kara'al Kisaiyu ya'rucu bil -yai. Kisai biliyorsunuz Hamza Kisai bunlar büyük kıraat alimleri. Kisai kelimeyi ya'rucu diye okumuş. Yani ya ile. Ta'rucu değil ya ile. Ve hiye İbn Aynı zamanda i̇bn Mes'ud da böyle okumuştur. وَقَرَا الْاَخَرُونَ Fakat bunların dışındakiler تَعْرُّكُ بِتْتَائِ تَعْرُّكُ Ta <tâ> ile okumuşlar. Ta'rucu şeklinde ta ile okumuşlar. Peki, tarucu الْمَلَائِكَةُ Melekler yükseliyorlar. وَالْرُّوحُ Bir de ruh yükseliyor. Peki, ruh kimdir? Yani, ile aleyhisselam Cebrail aleyhisselam Buna Kur'an-ı Kerim'de e, ruh, ruh denilmiştir. Nezele bihi el ruhul emin değil mi? Ala kalbike litekune minel munzirin bilisanın arabiyyin mübin. E, burada da çok açık bir şekilde e, vahiy getirene Allah-u Teala ruhu emin diyor. E, burada da ruh demiştir. Dolayısıyla biz bu ruhun Cebrail olduğunu e, e, biliyoruz. Bakara suresindeki ayetlerden de işte Cebrail'de düşmanlık yapan Yahudilerden bahsedin ayetlerden de, Kadir suresindeki ayetten de ve diğer ayetlerimizden de biz bu ruhun Cebrail olduğunu anlayabiliyoruz. Hatta bazıları, يَسْأَلُنَّكَ عَنِ الْرُّوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ Rabbi, رَبِّي وَمَا اُتِيْتُمْ لَعَنِي اِلَّا قَلِيلًا ayetindeki ruhun da melek, cebrail olabileceğini söylüyorlar. Esmer Çoban hemen bunun ruh kudüsle ilişkisini kurdu. Evet, çünkü e, e, Hz. Meryem'e gelen ruh da e, melekti, yani Ce cibrildi, cebraildi. Dolayısıyla Hristiyanlık'ta da bu ruh kudüs diye e, kabul edilmiştir. Bizde ruh-e emin veya sadece ruh şeklinde e, geçiyor Hristiyanlık'ta ruh Kudüs diye geçiyor. Peki. Ee, yani Cibri aleyhisselam. İleyhi. İleyhi'deki hazamiri zamiri kim arkadaşlar? İleyhi'deki hazamiri he Zaten hemen arkasından anlayabilirsiniz. Cümleye bakarsanız. Ey ila, evet. Ey ila Allah'ı ve celle Allah'a. Demek ki o'daki zamir Allah. Allah'a gidiyor. Bu melekler ve ruh kime yükseliyorlar arkadaşlar? Göğe doğru, senavata doğru kime yükseliyorlar? Allah'a doğru yükseliyorlar. Peki ne zaman yükseliyorlar? Fi <gülüyor> yevmin. Bir günde. Bu melekler ve Cebrail bir günde Allah'a doğru yükseliyorlar. Senavata doğru çıkıyorlar. Peki bugün 24 saat mi? E nasıl? Ne kadar bunun süresi? Ne kadar bugünün? Kâne miqdâr 50000 elfesenetim. Bugünün süresi miktarı tam tamına arkadaşlar. Ne kadarmış? 50 bin yıl. 50 bin yıla denk bir yani bir günde. Bir gün. Zeynep Beyza 5 bin yazdı. Niye 5 bin yazdın Zeynep? 50 bin diyecektin Bir sıfır daha attın. 50 bin sene. 50 bin arkadaşlar. 50 bin yıl süren bir gün. Peki... Nasıl oldu? Hem bir gün dedik hem elli bin, bin yıl dedik. Minsin min dünya. Yani dünya yıllarına göre. Dünya yıllarına göre bugünün süresi elli bin yıl ediyor. İşte böyle bir günde melekler ve Cibril Allah'a doğru çıkıyorlar. Lev sa'ida gayrul meleki ve eğer melekten başkası yükselirse. Yani mesela bir insan yükselirse bu insanın yükselmesi ne kadar sürecek arkadaşlar? 50 bin yıl sürecek. Demek ki melek ve ruhu, melekler ve ruh, ruh Cebrail'in çıktığı gün yani çıktığı gün aslında bu bir gündür. Ama melekler ve ruh o kadar hızlı gidiyorlar ki eğer o mesafeyi bir insan kat etmeye çalışsa işte insanın o mesafeyi kat edebilmesi için 50 bin yıl gitmesi lazım. Onu diyorum müfessinimiz. Lausai da gayrülmelek'i eğer meleklerden başka biri bunu yaparsa çıkarsa o zaman bu 50 bin yıl tutacak. Ve deli ki bu şunu bize gösteriyor onu atacak yapacak? Zanna taçgudu muntaha amirillahi teala min asfal al-ard as ila muntaha amr Allahu Taala min fawq as-sama Arkadaşlar Allahu Teala'nın emri Allahu Teala'nın emri biliyorsunuz e, biz zaten 7 kat gök olduğu konusunda herhangi bir tereddüdümüz yok. Yani Kur'an bunu çok açık söylüyor. Ser al-samavatın diyor, değil mi? Ama e, bir ayette onların mislinin de yerde olduğunu söylüyor. Yani eee ve ardi. Yani 7 kat göğün bir misli de yerde var. Yani bunun anlamı şu. Yerde de 7 kat vardır. İşte mesela diyor ki nasıl gökte 7 kat varsa yerde de 7 kat vardır. Yer en alt katı 7. kattır. En alt kat 7. kattır. Birinci kat bizim üzerinde olduğumuz yerse Aşağı doğru indikçe yedinci kat en alt kat oluyor. İşte Allah-u Teala'nın emri, emrinin başlangıcı, yani bir emri, Allah-u Teala bir emir verdiğinde o emir o yedir, yerin yedinci katından çıkar. Arkadaşlar, en üst kat nerede peki? Göğün yedinci katı. Göğün yedinci katına çıkar. Bu yerden, yani yerin yedinci katından, göğün yedinci katına çıkış ne kadar sürmüş arkadaşlar? Bir gün. Ama bugünün bizim dünya günlerine göre miktar ne kadarmış? 50.000 yıl ediyor. Demek ki müfessizimiz bize şunu demek istiyor. Bu 50.000 yıllık dünya gününe göre 50.000 yıllık süre nereden başlayıp nerede bitiyor? Yerin 7. kat alt, altından, 7. katından başlıyor. Göğün 7. katına kadar. Bu mesafe işte bu kadar zaman alıyormuş. Ravaleiton an gene burada da metin bozulmuş aslında bendeki metin böyle değil ama niye sisteme girince demek ki bozulmuş birazcık. Leysun an mujahid, Leys mujahidten rivayet ediyor. Neyin ediyor? Anne mikdarı İşte bu söylediğimiz arkadaşlar anne mikdarı hada 50.000 bu yerin 7. kat altından göğün 7. kat üstüne e, ki mesafe bu mesafe arkadaşlar bunun miktarı 50 bin yıldır demiş Mücahit. Ve qala Muhammed ibn İshak bu zat diyor ki "Lev sara banu Adem min ed-dunya ila mevdi'il arşi lesaru 50.000 sene" min sinir dünya Vallahi yani şunu söyleyeyim e, İbn-i İshak i̇bn İshak, Muhammed İbn-i İshak erken dönemlerde yaşamış bir alimimizdir bu alimin bunu o günden düşünüp söylemiş olması ilginç bir şey gerçekten ne diyor? diyor ki eğer bir insan lev sara benu Adem'e bir insan beni Adem dediğimiz bir insan yürüse mined dünya, dünyadan ila mavdu el arşi Arşın bulunduğu yere doğru yürüse. Bak, ilginç bir din. Bakın, dünyadan arşın bulunduğu yere doğru yürüse diyor bir insan. Lesaru, yani arşa varmak için yürümesi gerekecektir. Yürüyecektir. Ne kadar yürüyecektir? Hamsine elfe senetin. Elli bin yıl. 50 bin yıl yürümesi gerekecek, yürüyecektir. Minsini dünya, dünya senelerine göre, dünya yıllarına göre. Biliyorsunuz e, eminim e, farkındasınız bu e, e, dünyadaki zamanla diğer gök cisimlerindeki zaman e, farklıdır. O yüzden zaten başka bir ayette de mesela Allah mimma ta'udun diyor. Yani işte 50 bin yıldır ama bu 50 bin yıllar mimma ta'udun sizin sayımlarınıza göre sizin sayımınıza göre. Yani sizin takviminize göre. Dolayısıyla dünyanın takvimi Ayrıdır. Dünyanın takviminde işte biz biliyoruz güneşin doğup batması arasındaki süre yani tekrar aynı yere gelmesi arasındaki süre 24 saat sürüyor. Ama e, ayda mesela bu daha farklıdır. Mars'ta daha farklıdır. Jüpiter'de daha farklıdır. Bizde mesela 365 gün bir yıl eder ama diğer gök cisimlerinde bir yılın süresi daha farklıdır. Her, her gezegende daha değişik olan Biliyor. Yani zaman e, e, gezegenler arasında farklılık arz ediyor. Yani değişiyor. Yani izafidir. Yani görecelidir. Dünyaya göre farklı oluyor. Başka cisimlere göre farklı olabiliyor. Aslında dünyadaki zaman da, yani bizim yaşadığımız zaman da farklılık arz edebiliyor. Mesela bir insan böyle çok sevdiği bir ortamdaysa, çok mutlu mesut bir ortamdaysa, sevdiği insanların arasındaysa, hoşsa, beşse, ona böyle hani bir gün dursa mesela ona bir gün bir saat gibi gelir. O yani hemen bitirir. Ya. Ne çabuk bitti der. Yani birinki ki yani üç saat görüşme yapacak. Bir bakarsanız hemen o üç saat dolmuş size bir yani birkaç dakika gibi gelir. Ama mesela sıkıntılı, zor, memnun olmadığı bir ortamdaysa ona da bu sefer dakikalar saat gibi gelir. Saatler gün gibi yeri Değil mi? Yani bunu hepimiz Zaman zaman hissediyoruz, yaşıyoruz. Hele hele bir hasta, böyle hasta yatağında olan insanlarımız var. Allah şifa versin hepimizin hastalarına. Mesela yatağında böyle gel hele bir de gece olduğunu gece bir türlü bitmez. Sabah bir türlü gelmez. Halbuki aslında zaman aynı zamandır ama bakın değişebiliyor insanlara göre. insanlar ruh haline göre değişebiliyor. İşte Burada da onu görüyoruz. Demek ki zamanın izafe olduğuna Rabbimiz de işaret etmiş. Bunu bize bildirmiş oluyor arkadaşlar. Peki biz şu ana kadar arkadaşlar hep bugünün dünyada yaşadığımız yani dünya hayatında yaşadığımız bugün olduğundan bahsettik. Biz dünyada yaşarken melekler işte çıkıyorlar ama meleklerin çıkışı işte bir gündedir. Bu Bugün de bizim sayımıza göre şu kadar zaman alıyor dedik ama bazı alimlerimiz hayır diyorlar bunun dünya ile bir alakası yok bugün dünya günü değildir dünyadaki hayatla ilgili bir gün değildir peki nedir Soralım bakalım. neymiş vakale ikrimatu vakate de tu bunlar diyorlar ki huayamul kıyameti hayır o kıyametteki bir gündür kıyamet günüdür diyorlar yani kıyamet gün 50 bin yıl sürecek vakale hasanu ayban huayamul kıyameti Hasan'ı basdığı da aynı şekilde onun kıyamet günü olduğunu söylemişlerdir. E o zaman eğer kıyamet günü ise o zaman şöyle bir şey atla gir. Demek ki kıyamet günü 50 bin yıldır, 50 bin yıl sonra bitecek. Öyledir acaba? Bu arada, ana, muvfithum il hatta yufsalu, bin ala sana, 50 bin yıl sonra bitecektir. Liseyi anı biri mikdarı türü hehada, döner <gülüyor> gideri, lana, yama İşte bize alimiz bunun cevabını verdi. Şimdi önce şunu söylüyor, bu nasıl olacak? Yani 50 gün, 50 bin yıl sürmesi nasıl olacak? Diyor ki vara yani bu alimlerimiz murad ettiler. اَنَّ مَوْقِفَهُمْ لِلْحِسَابِي مَوْقِفَهُمْ لِكِ هُمْ değil mi? Başta müşrikler olmak üzere, kafirler olmak üzere insanlar diyelim. İnsanların hesap için beklemeleri, bekletilmeleri, tutulmaları. E, niçin pek insanlar tutuluyorlar hesap için? Hatta يُفْسَلَى بَيْنَ النَّاسِ Zaten nas geldi demek ki hum nas'a gidiyor. Yani insanların arasında hükmün verilmesi için. insanların her birinin teker teker çağrılıp hesabını sorulması e, için. Bekletilecekler ya insanlar. İşte bu bekletilme, hesap vermek için bekletilme olacak. Ne kadar olacak? Hamsune el fesenetin minsini dünya. Dünya yıllarına göre 50.000 bin yıl sürecekler. Demek ki 50 bin yıllık süre dünya ile ilgili değil, ahirette olacak. Peki ahirette ne zaman olacak bu? Hesaba çekilmek üzere toplandığımız, toplan, bir araya getirildiğimiz zaman. Ee, Allah bize hesap soracak, teker teker her bize ne yaptığını soracak. İşte bu e, bekleme e, 50 bin yıl sürecek dünya yıllarına göre. İllice yani bii miktarı turluğu. Bu, döner <gülüyor> gireti. Yani bununla arkadaşlar, bununla yani bu elli bin yılda bugünün diğer yani döner gayri, diğer günlerle mukayesesi yapılarak işte bugün elli bin gündür ama diğer başta günlerle onla ayrı yani diğer günlere göre bugün elli bin gündür gibi bir ayrım yok yani burada burada diyor günün Mikdarı kast edilmiş değildir. Leyse yani biri mikdarı yani miktarın süresin uzunluğu kast edilmiş değildir. Dunayi yani başka günlerle mukayesesi yapılarak onun uzunluğu kast edilmiş değildir. çünkü yamal kıyameti kıyamet günü lâhu bugünün başlangıcı vardır ama ve leyse Sonu yoktur. Bugünün başlangıcı vardır. Sonu yoktur. Yani kıyamet gününde siz böyle günleri işte bir, iki, üç diye ayıracaksınız da işte öyle bir şey yok yani. Hani diyor ya, gayri, yani başka günlerle mukayesesini yaparak işte o gün bitecek falan öyle bir şey yok yani diyor. Kıyamet günün başlangıcı var ama sonu yoktur. Lahu evvelun, veleyse lehu Neden peki? لَاَنَّهُ Çünkü kıyamet günü يَوْمُونَ مَمْدُودُونَ Sonsuza dek uzatılmış bir gündür. Sonu olmayan, başı olan ama sonu olmayan bir gündür diyor müfessirimiz. وَلَوْ كَانَ لَهُ akhirun Çünkü eğer bugünün ahiri yani sonu, bitiş noktası olsa لَكَانَ مُنْ O zaman bitecek demektir. İnkıtaya uğrayacak, bitecek demektir. Kıyamet günü İnkıtaya uğrayacak, bitecek. Halbuki biliyoruz, biz biliyoruz ki Kıyamet günü İnkıtaya uğramaz, son sözü. Ve Ravva i̇bn Talha An i̇bn Abbas i̇bn Abbas Kale demiş ki Huvayevmul Kıyameti Aynı şekilde o da diyor ki kıyamet günüdür. Kıyamet günüdür. Yakunu alel kafirine Ama bak hemen i̇bn Abbas bir ayrım yaptı. Dedi ki, kafirler için bugün, bugünün süresi 50 bin yıl sürecek. Kafirler için 50 bin yıl sürecek. Yani kafirler oraya toplanacak. Mümin için bu belki göz açıp kapayıncaya kadar kısa olacak. Zaten biraz sonra müfessirimiz ondan da bahsedecek. Ama kafir için bugün adeta bitmeyecek ona adete bin yıl gibi gelecek arkadaşlar. Allah bizi onlardan eee saklasın. E, kafir, kafir olmaktan, küfre düşmekten e, muhafaza etsin arkadaşlar. Akhbarana Ebu'l-Farac el-Muzaffar bin İsmail et-Temimi, akhbarana Ebu'l-Kasım Hamza bin Yusuf es-Sahmi, akhbarana Ebu Ahmed Abdullah bin Uday el-Hafız Haddasana Abdullah bin Sa'id, Haddasana Esadu bin Musa. Haddasana İbnü'l-Lehi'a, An Darraj, An derracin Ebi's-Semh, An Ebi'l-Haytham, An Ebi said i Ama uzun bir e, isnad zinciriydi arkadaşlar. <gülüyor> Neyse iki buçuk satır. Evet, An Ebi said i Ona geldik. Demek ki rivayet kimden geliyormuş? Ebu said i biliyorsunuz. Sahabenin ileri gelenlerden biridir. Kale diyor ki, e Ebû Said. Qîlalle Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin yanında hani insanlar var konuşuyorlar bu günden kana bahsediyorlar. E fi yevmin kâne miqdâruhu 50.000 senet. Bu ayet, bu ayet de demek ki bir günden bahsediyor peygamberimiz de herhalde o günle ilgili demek ki sohbet ediyorlarken bildir ki semâ'at ve hâzâl yevm. Ne kadar da uzun bir gün. Düşünün. Ne kadar da uzun bir gün. 50.000 bin yıl. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman peygamberimiz tabii sahabe tedirgin oluyor yani. 50 bin yıl sürecek bir gün. Ne olacak bizim halimiz diye tedirgin olunca peygamberimiz diyor ki yemin olsun ki diyor. Allah'a yemin olsun ki innehu leyukhaffafu al mu'mini hatta yakune akhaffa aleyhimin salatin yu yusalliha fid dünya. Allah Allah. Ne diyor peygamberimiz? Ennehu, innehu e, şüphesiz la yukhaffafu alel mu'min. Yani kıyamet günü, o elli bin yıl sürecek olan kıyamet günü hafif gelecek, az gelecek mü'mine. Hatta öyle ki yakune olacak akhaffa aleyhi ona daha az gelecek, daha kolay gelecek, daha az zaman alacak. Neden? Neden? min salatin mektubetin bir farz namazın süresinden bir farz namazın süresinden bile daha az gelecek. Yani bir farz namaz yusalliha fi dünya dünya hayatında kıldığınız o farz namazınız var ya, sünneti de bırakın, sadece farz. O farz namazın süresinden bile daha az gelecek diyor Ya yani O hesap işi, o hesap Anı mümine bu kadar hafif, bu kadar az, bu kadar kolay gelecek. Ama kafire ise işte elli bin yıl gibi gelecek arkadaşlar. Oo, ne kadar ağır bir şeymiş. Ama mümin olmak da demek ne kadar güzel ki bu kadar. Hani, değil mi? İnşallah bize kolay ve az gelecek Peygamberimizin buyurduğu gibi. Vakıyla... Bu e, Başka bir e, görüşe göre manehu e, manası şudur ayetin manası La waliyah muhasabe al ibadi fi zalik el yomi. Yani o günde yani kıyamet gününde insanları muhasebe etme insanları hesap çekme işini Allah'tan başka bir üstlense la waliyah üstlense görev olarak alsa neyi? muhasebetel ibadi, kulları hesaba çekme işini üstlense bu işi yapsa bu görevi alsa lidalikel yawmi kıyametinde geyrullahl Allah'tan başka bir bu işi yapmaya kalksa lem yufrağ minhu bu işi bitiremez bu işten kurtulamaz ne kadar zamanda 50'nı el kasenet 50 bin yılda bile bu işi bitiremez yani şayet bunun anlamı buymuş demek ki. Eğer Allah'tan başkası, ya yani Allah göz açıp kapayıncaya kadar diyelim ki insan hesabını görecek veya Vallahi sariyol hesap görürce, değil mi? Hesab". Allah hesabı süratli bir şekilde görür. Allah'ın süratli bir şekilde göreceği hesabı eğer bir insan veya Allah'tan başka biri üstlense o yapmaya çalışsa 50 bin yılda bu işi bitiremeyecek arkadaşlar. Diyorum. Vahada, meana, qauli, ataan, an Ibn e, Abbas ve mukatil, ata'nın Ibn Abbas'a mukatilden rivayet etmiş olduğu sözün manası budur. Yani bu bu yönde bir söz e, rivayet etmiştir ata. Qan ata ata diyor ki işte zaten wa yfruulahu minhu, yani bir eğer Allah'tan başka biri bu işi yapsa 50 bin yılda bitiremeyecek ama Allah yafreğullahu minhu o hesap işini bitirecek insanların hesabını hesabını sorma işini bitirecek fi miqdari nisfi bir günün yarısı kadar bir süre içerisinde bir günün yarısı kadar bir süre içerisinde yapacak min eyyami dünya dünya günlerinde. demek ki Allah bu hesap işini Bilyarlarca insanın hesap işini dünya günlerinden bir gün yarısı kadar ki bir zaman içerisinde yapıp bitirecek. Bu kadar hızlı bir şekilde yapacak. Ama Allah'tan başka biri bu işi yaparsa 50 bin yılda bile bu işi bitiremeyecektir arkadaşlar. وَرَى مُحَمَّدُ اُبْنُ الْفَضْلِ عَنِّ الْكَلْبِيِّ قَالَ diyor ki kelbi يَقُهْلُ diyor ki e, ne diyelim ley to bir kere yanlış orada olmaz laiyet diyelim arkadaşlar laiyet Eğer üstlen bilse hisse ya da variyet diyelim Eğer üstlense hesaba bugün de insanları hesaba çekme işini üstlense kim el melekatu melekler ve cinnu cinler ve insu insanlar bu işi üstlense ee, ve towqat hum muhasebe muhasebetuhum ve e, bu insanları hesaba çekme işini yani sıkı sıkıya yapsalar bunlar, yani insanları hesaba çekme işini, kıyamette insanları hesaba çekme işini eğer melekler üstlense, cinler üstlense, insanlar üstlense, tavwaka, yani işi ciddiye ağasalar, sıkı tutsalar, ve tavwakatuhum muhasebe ehtuhum, eğer bu muhasebe hesap çekme işini ciddiye alarak yapsalar, bu da ciddi bir şekilde olsa, lem yefrugu minhu, bunlar bu işi bitiremezler, illa ba'da khamsine elfesanetini ancak elli bin yıl sonra bitirebilirler. Demek ki insan Allah'tan başkaları, işte menekler cinler falan bunlara bu işi üstlenseler, elli bin yıldan sonra ancak bu işi bitirebilirler. Ve ana halbuki ben diyor Allahu Teala ve ana ben afru minha onu bitiririm yani o hesap çekme işini hesap sorma işini bitiririm fi saat wahidatin isah. Yani nehari sizin günlerinizin 1 kadar kadarki bir süre içerisinde ben bu işi yapar bitiririm. Halbuki Allah'ın başı dışında bir yani benden başka bir diyor Allahu Teala bu işi yapsa 50 bin yıldan önce bunu bitiremez. Evet. Böylece bu 50 bin yılın ne olduğu konusunda bir şeyler bazı farklı rivayetleri gördük ama daha bitmedi. Bir rivayet daha var galiba. Nedir o? Ve qale yemanun. Yaman diye bir zat da diyor ki huve yawmul kıyameti. Tamam bunu gördük. Kıyamet günü eee fihi diyor ki bu zat fihi o günde yani yarım kıyamette, kıyamet gününde vardı ne vardır? 50 50 konak arkadaşlar 50 konak vardır 50 e, mevki vardır diyelim 50 konum vardır peki kulu moutinin el füsenerten her konak arkadaşlar 1000 yıldır her konak 1000 yıldır 50 e, konak vardı o zaman 50 çarpı bin ne yaptı? İşte 50.000 bin yaptı. Elli bin yıl yaptı. Of, bit, bu kadar. Demek ki e, bu şekilde farklı farklı e, rivayetleri gördük. E, bu günle ilgili olarak arkadaşlar. Felserimiz diyor ki ayette bir takdim tehir var. Yani bazı başta başa gelmesi gereken bazı kısımlar sonuna veya sonda olması gereken bazı kısımlar başa geçmiştir. Ne gibi görelim. Vafii takdim ve taahhir ayette diyor takdim taahhir vardı. Ki anne sanki şöyle olması lazım. Allah'ın şöyle demesi lazım da diyor. Leyselhu dafigon min Allahi zilma'ariji, fi yoomin kana miktaru 50.000 sene. Tağrul malaikat ve ruh ilahi. Yani yukarıdaki ayete ne okuduk? Yani e ee, ne dedik? Leysel lahu dafi'un minallahi dil ma'arici ta'ruju'l melaikatu ve'rruh. E. Deme öle okumuştuk. Fi yomen kana niqdarhu 50 vesalet. Şimdi burada bu sefer ta'ruju'l melaikatu sona bırakıldı. E ee, kana fi yomen başa alındı. Onu önüne alındı. Peki bunun manası nedir? O zaman ne oluyor arkadaşlar? Yani bugün meleklerin yükseldiği işte e, bir gün olmaktan çıkmış olduğu dedi ki ya yani bugün kıyamet günüdür e, kıyamet günü ise o zaman ta'rucu meleketu sununa gelmesi lazım ki meleklerin yükselmesinin o günle bir alakası olmasın. Onun için e, fi yevmin kâne miktaruhu başa aldık meleklerin ta'rucu meleketu ve rühuyu sona aldık. O zaman ne oldu? Demek ki o dafʿun min Allahi zilmaʿarici. Allah o kafirlere bir azap verecek ve kimse o azaba mani olmayacak. Diyor <gülüyor> bir günde, bir günde Allah o kafirlere azap verecek. O günün miktarı ne kadardır? Miktarı 50.000 sene, 50.000 yıldır. Yani 50.000 yıl süren bir günde Allah bu kafirlere azap edecek. İşte o günde kıyamet günü diyor. Şimdi bu bitti, sonra tarjümül melekler çıkarlar, olan ruhu, ruh çıkar ilahi Allah'a. Ya yani bakın, bu sefer yani meleklerin ve ruhun Allah çıkışının o günle bir alakası kalmamış oldu. Dolayısıyla takdim tehir var diyor müfessirimiz. Peki fas bir sabran cemiyen, biraz evvel dedik yani ya e, e, sab sabrederek, Müslümanlar sabrettiler. Sabrın sonunda işte Bedir'de savaş oldu ve o savaşta da Nadir bin el-Haris gibi kafirdiler. Öldürdüler, katledildiler. Katledildiler. İşte fas bir sabret. Sabran cemilen güzel bir şekilde ya Muhammed, ey Muhammed. Tabi ki peygamberimizle birlikte ümmeti de neye sabret? Ala tekzibihim. Sana inanmamalarına, sana senin inkarlarına sen dayan sabit üzülme. Ve hada qabl en bil Bu emir yani peygamberimize sabret, diren. Ee savaş emri gelmeden önce idi. Ve hada qabl en yu'mar bil Henüz bu henüz kıtal emri yani savaş emri gelmeden önce idi. Peki eee şüphesiz ki onlar yaravnehu baiden. Yaravnehudaki hu zamiri nerede gitsin arkadaşlar? Yaravnehu hu zamirine bir yer bulalım. Neye gitsin? Yaravnehu baiden. Baiden uzak. Uzak. onlar yaravnehu kıtal dedi Saniha. E, hayır Saniha kıtal değil. Başka bir şey düşünün. Aslında ayetinde cümlenin devamında var zaten. Kafir değil. Azap. Evet azap. Yani el azabe. Bu kafirler işte ayetin başında zikredilen azap dedi. Ya onlar bir azap, bir, bir azab. O azabı uzak görüyor. Bu ne zaman yani, olacak? yani? Ta yıllar yıllar yıllar sonra olacak. Yani olmayacak gibi düşünüyorlar. Yani ennehum yavane de Demek yani onlar bunu bu hal görüyorlar. Ee, biz değil de bizden işte bundan kaç mil, bin yıl sonra olacak da insanlar ölecek de kıyamak olacak da ooo. Yani bunu sanki olmayacak gibi görüyorlar. İllehum yaravnehu ba'iden yani el azabı uzak görüyorlar. Ve narahu halbuki biz ise onu yani azabı görüyoruz. Ne olarak görüyoruz? Gariben yakın görüyoruz. Aa, bakın Allah diyor biz yakın görüyoruz. Her ne kadar onlar bunu... Yani buradaki yakına da şöyle diyebilir miyiz? Yani bu olacak. Onlar bunun olmayacağını zannediyorlar. Halbuki biz de diyoruz ki hayır bu olacak. Böyle düşünebiliriz ya da diyebiliriz ki onlar bu azabı çok ileride olacak. Yani uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Fakat biz onun yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü niye yakındır? لِأَنَّ ma huwa atin Karibun. Çünkü bir şey eğer geliyorsa o yakındır. Yani diyelim ki Amerika'da, Japonya'da her neyse bir yakınınız var. İşte atına bindi size gelecek. Size bunun geleceğin haberi geldiği anda artık sizin için o yakındır. Çünkü yola çıkmış geliyor. Sayılı gün çabuk geçer. Evet sayılı gün çabuk geçer. Artık gelmeye başladı. Gelmeye başladıysa yakındır demek. Ne kadar uzak olursa olsun yakındır O yüzden wa nahahu qariban lianne ma huwa atun Peki bu azap hangi günde olacak? Yawma takunus o azabın olacağı o günde gökler olacak veya kıyametin kopacağı gün belki onu şimdi anlatıyor bize. Yavma o gün takunus o arkadaşlar gökler olur kel muhli Muhl ne olsun arkadaşlar? Kel muhli. Ee, ne diyelim muhle? Yevme tekunu semâ'u kel muhli. Ve tekunu cibâlu kel ah Müthiş ifadeler ya. Ne olsun muh muhl arkadaşlar? Zaten müfessirimiz açıklıyor diyor ki Ke zeyti. Evet. Hatice diyor ki erimiş kurşun. Çok güzel. Muhl erimiş kurşun. Bakalım ne diyecek müfessirimiz? Ke akiriz zeyti. Zeyt arkadaşlar biliyorsunuz zeytin demek. Akir ne peki? Akir zeytinin böyle ezilmiş hali. Ama e ezilmiş de fakat böyle hani e şey yapılmamış, arındırılmamış hali. Böyle e posası içerisinde e hani böyle bulanık e ama akıcı aynı zamanda posası içerisinde akıcı bir hal. hal. İşte onun gibi olacak diyor. Gökler. O gün böyle bir hal alacak arkadaşlar. bulanık akıcı bir hal. Vakalar <gülüyor> Hasan'u Hasenu <'ın> bahsi diyor ki Kel <gülüyor> gümüş gibi olacak. Ama nasıl gümüş? İze <gülüyor> uzibet, eritildiği zaman. Gümüş eritildiği zaman nasıl oluyorsa o gün gökler öyle olacak. Erimiş, gümüş gibi olacak. Vatikon'un cevabı kel ehni. Dağlara gelince, gökler böyle. Peki dağlar nasıl olacak? Dağlar da ehni, ehin gibi olacak. Ehin ne olsun arkadaşlar? keli ehni yani ne olsun? Ne olsun Hatice? Ee, ne olsun? Hala yazan arkadaşınız yok atılmış yün gibi olacak. Evet. Kel ihni atılmış yün gibi olacak dedi Hatice. Bakalım müfessizimiz ne diyor? Kesufi. Evet yündür o da Hatice. Ama nasıl yün? Kesufilmesburi. Mesbur ne olsun arkadaşlar? Kesufilmesburi dedi. Mesbur ne diyelim? Hadi bir şeyler söyleyin. Mesbur ne olsun arkadaşlar? Hadi biraz hızlı yazın. Zamanımız azalıyor. Kessû fil masbûhi. Boyanmış. Çok güzel. Emine Koç hemen cevabını verdi. Boyanmış yün gibi olacak. Niye boyanmış yün gibi olacak? Biraz sonra e, açıklayacak bize. Ve lâ yuqâlu ihnun illâ lil Arkadaşlar, ihn kelimesi yün anlamındadır ama sadece boyalı yün için biz ihn deriz. Eğer boyalı değilse ona ihn denilmez diyor. İhin kelimesi sadece boyanmış yün için kullanılır. Ve mukatil, mukatil diyor ki kessû fil menfûşi, menfûş arkadaşlar yani öteye beriye sağa sola yayılmış, parçalanıp atılmış, dağıtılmış anlamındadır. Mukatil böyle bir, yani sağa sola parçalanmış, atılmış yün gibi olacak ee, diyor. Ve Hasanu hasenu, hasen ise diyor ki kessû fil ahmeri, Kırmızı. Bak rengini de verdi bize Hasan. Kırmızı yün gibi olacak. Kırmızı yün. Peki niye kırmızı yün? Çünkü Bakın niye bo boyalı dediğini anlıyor musunuz? Çünkü boyalı olan yün özellikle de kırmızı renkli yün yünün en zayıfıdır. En dayanıksızıdır. Çünkü o en zayıf yündür. Yani yün aslında biraz biliyorsunuz hani çekersiniz koparamazsınız ya ama Kırmızı olunca arkadaşlar böyle hemen parçalını verir diyor. O yüzden ona belirtmiş arkadaşlar. Ve avvalu büyük ki müfessirimiz Ve avvalu ma teteğeyyarul cibalu Dağlardaki değişiklik nasıl olacak arkadaşlar? Dağlar nasıl değişecekler? Değişime uğrayacaklar. İlk önce tasiru ramlen mehilen. Önce dağlar arkadaşlar ramli mehil olacak. Ne olsun ramli mehil? Raml ne arkadaşlar? Raml. Raml. Bilmemiz lazım. Raml nedir arkadaşlar? Hadi hadi hadi yazılı bir, bir kişi yazsın bir şeyler. Yürümek. Hayır Saliha. Yürümek değil. Raml. E, isim arkadaşlar. Bir isim. Fiil falan değil. isim. Raml. Raml. Raml. Evet. Kum. Çok güzel. Zeynep e, coştu ve kum dedi. coştuk. kum dedi doğru söyledi. Ramlen kum. Nehilen arkadaşlar ne olsun peki? Yani neilen böyle hani ne olsun? Hani böyle yayan, yayılan değil mi? Yayılan kum. Akıcı kum. Çok güzel. Akıcı yayı, yayılan kum haline gelecek dağlar önce. Sunna ehnen nafuşan. Sonra da onlar böyle etrafa saçılmış pamuk gibi olacak. Demek ki dağlar önce e, akıcı kum haline böyle parça parça e, kum haline dönüşecekler, sonra e, etrafa saçılmış e, pamuk gibi olacaklar, tüm tasiru heba enmendura, sonra da yok olup gidecekler. Heba enmendur, yok olup gidecek arkadaşlar. Dağlar da böyle olacak. Peki başka o günler ne söyleyebiliriz? Walla yüz elu hamimun O gün hiç bir dost hiç bir dostu sormayacak. Kimse kimsenin haliyle ilgilenmeyecek. Qara al baziyyu an la yüz elu bir Biz yas elu diye okuyoruz ama benzi yüz elu diye okumuş. Yani damme halile. Yani o zaman ne oldu peki? La yüz elu hamimun an Yani o gün kimseye Kimsenin dostu sorulmayacak. Yani bana senin şu dostun ne yapıyor, şu dostunun halini düşünmüyor musun diye bir şey sorulmayacak. Bizim kıyafetimize göre ise yani ben dostumu sormayacağım, dostumla ilgilenmeyeceğim, Kimse kimseyle ilgilenmeyecek. Ee, öyle bir gün. Peki, ey la yuqaluhu ainahamimu yani kimseye dostun nerede, arkadaşın nerede diye sorulmayacak. Waqra al aharuna bi diğer insanlar bir yer kariler ise e, fe yes'elu diye okumuşsadır. Ey la yes'elu garibun gariben. Yani hiçbir dost hiçbir dostun halini sormayacak. Neden? Li şughlihi bi şe'ni kendiyle uğraşmasından dolayı yani işi başından aşkın olmasından dolayı hiç kimse kimseyle başkasıyla ilgilenmeyecek. Belki dostu olsun. Biliyorsunuz e, Naziat suresinde, Abese suresinde ve daha başka bazı yerlerde de bu anlatılıyor. Mesela diyor ki Rabbimiz "Yevme yefirru'l mer'u", değil mi? "Yevme yefirru'l mer'u min ehihî ve ummihî ve sahibatihî ve banîhî. Li kulli minhum O kişi, o gün arkadaşlar ne olacak? "Yevme yefirru'l mer'u" hem de kaçacak ki kaçacak kimden? Min ve ümmihi ve anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kim varsa herkesten kaçacak. Mehmet'in dediği gibi herkes birbirinden kaçacak. Niye? Li kulli mri'in yawma'in şa'mun Çünkü herkesin o gün başından aşkın işi vardır. Herkesin o gün korkunç bir şey, arkadaşlar. Korkunç bir şey. Allah muhafaza etsin. Ne korkunç bir şey ki, değil mi? Ne korkunç bir şey ki? Kimse kimseyi sormayacak, kişi eşini sormayacak, kişi sevdiğini sormayacak, kişi anasını sormayacak, ana oğlunu, baba evladını, evlat anasını, babasını, kardeş kardeşi, eş eşi koca karıyı, karı kocayı sormayacak. Allah korusun o günün şerler, arkadaşlar. Ee, mutlak bir ifadem yoksa mübalağa sanatının gereği mi emine? <gülüyor> E, tabii ki yani o günün ne kadar dehşetli olduğunu ifade etmek için kullanılıyor bu emine. Yoksa mutlak surette böyle olacak anlamında değil. Aynı şeyi şerde de haç sırasında başına da görüyoruz. Ondan söyleyelim isterseniz. Ya günahnaz ittakoda bakun imne zerdelat sa'ati şeyun azim mi hatırlıyorsunuz. Şüphesiz ki kıyamet sarsıntısı, kıyamet günü şeyun azim korkunç bir şeydir. Şeyun azim korkunç bir şeydir.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 Bırakacak bak, yani anne düşün anne kucağında çocuğun emziri ne yapacak? O çocuğunu atacak fırlatacak. Sonra vata da okul lüzati hamla hamile kadınlar çocuklarını düşürecekler. Vatara nasıl sukara insanları sarhoş gibi dolaşıırken göreceksin. O ne sukara? Halbuki onlar sarhoş değildi. Ve lakin ne haber Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İşte öyle bir gün. Dolayısıyla. Yani mesela o gün öyle mi olacak gerçekten? Kadınlar, hamile kadınlar çocuklarını mı düşürecekler? E, süt veren anneler süt verdikleri yavrularını mı atacaklar? Yani tabii bunu birebir böyle olur, olur desek de olur. Olacak desek de olur. Yani sonuçta Rabbim dilerse olur ama Emine'nin dediği gibi burada hani işin şiddetini ifade etmek üzere bu ayetlerin, bu ifadelerin kullanıldığını da söyleyebiliriz ne kadar dehşetini ifade ediyor. Bugün ne kadar dehşetli bir olduğunu. Ya ma tarawna kullu za yama tarawna yok hayırlı değil esma. Kullu murdı'at amma arda atwa tad'u kullu zat hamla hamla. Tamam. Peki tadhalu kullu murdı'at amma arda'at ve tad'u kullu zat hamla hamla ve tara'n-nâse sukara onlar mı sukara Peki, evet süre doldu böylece arkadaşlar. E şöyle diyelim, Allah'ım bu mübarek çarşamba günü akşamında bizi o günün, bizi çocuklarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, sevdiklerimizi o günün dehşetinden muhafaza et. Bu sözünü ettiğin ne kadar korkunç olduğunu bize ifade ettiğin o günün şerrinden muhafaza et. Bizi eşinden, anasından, babasından, kaçanlardan eyleme ya Rabbi çocuğunu düşürecek kadar korkuya kapılan, çocuğunu atacak kadar korkuya kapılan, sarhoş olacak kadar kendinden geçenlerden eyleme ya Rabbi. Diyelim ve bu güzel duayla dersimize son verelim. Ee, i̇nşallah e, haftaya yeni bir telsirde buluşuruz. Umarım anlaşılmıştır anlattıklarımız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Ee, haftaya kadar e, Allah'a emanet olun.